Değerli Burç Efendi neycileri bir Kur'an Vadisi programıyla daha hepinize hayırlı haftalar diliyoruz efendim. Programımızın daimi konuğu Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz efendim. Nurullah Dağ hocamız Kur'an-ı Kerim'in fonetik yapısıyla ilgili hasaten Mısır karileri üzerine ciddi çalışmaları var. 15 bölümden fazla oldu. Neredeyse 20 bölümdür de hocamızla birlikte birlikteliğimiz devam ediyor. Çok da güzel açılımlar oldu. Mısır karilerini yakından tanıma fırsatı da Böylelikle doğmuş oldu. Sizler de eminim ki çok müstefid oluyorsunuzdur bu anlatımlarımızdan. Hocam her zaman olduğu gibi yine bir kıraat ile bir tilavetle başlayalım. Bir önceki bölümde Furkan suresinin 58 ila 61. ayetlerini hem sizden hem de Kamil Yusuf Behtimi'den dinlemiştik. Bugün de inşallah yine Furkan suresinin 62 ila 67. ayetlerini önce programımızın başında sizden dinleyelim. Sonrasında da programımızın sonunda Kamil Yusuf Behtimi'den dinleyelim inşallah. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim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 Ve ibadet Rabbmanı, Ladin وَإِذَا خَضَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها yemşun ala'l ve ve Ve kimi yemin etti ki Rabbimizdir, na azab jannat ma inna azab ha kan hara ورو و مقامات والذين يبيتون لربهم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ إنها النَّهَا سَ أَتْ والذين إذا إِذَا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب Tanrı ve muqama. Ve kimseleri, eğer وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Evet hocam, Kariler tarafından bu Furkan Suresinin son ayetleri oldukça tercih görüyor değil mi hocam? Neden? Evet görüldüğü üzere ben de bir hayli 3-4 ayet olmasına rağmen bir hayli okudum. Evet. Gerçi birkaç böyle makamsal e, açılım yapma adına ayetlerde gidip gelme gereksinimi hissettim ama makamların açılımına gerçekten e, çok uygun mahiyet arz eden surelerden birisidir. Ve sure içerisinde de ilgili sayfa ve diğer sayfada bu sayfa ve diğer sayfa son ayete kadar, kadar tilavet dünyasında gerçekten çok e, alımlı olmuş hem içeriğine bağlı olarak hem de telaffuza bağlı olarak. Ayet sonlarının böyle bitişi de ayrı bir güzellik değil mi? O ayet sonlarının bitişi surenin tamamında öyledir de burada tabi o da ayrı bir insicam uyandırıyor, e, e oluşturuyor sesiyle, ama. A sesiyle bitiyor değil mi? Tabi. Kirame. E, aslında tilavet sanatında meddi arızla bitmeyen yerler okuyucu için bir dezavantaj oluşturur. Değil mi? Tabi. Ee, mesela kısa tutması e, gerektiği için mi acaba tabi kısa tutması gerektiği için bir Hı -hı. saniye kadar yani vaktiniz var orada bir elif miktarı yani onun dışına çıkamıyorsunuz ama öbür türlü mesela sadikin diyelim sadikin uzatabildiğin kadar uzat sizi kimseye tutmuyor orada <gülüyor> evet. belli bir ölçünüz var Evet ancak iş Meti tabi pozisyonuyla biten noktalar olunca ki buna meddiyivaz diyoruz bu noktalarda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Burada da e, bu noktalarda da başarılı olan bir kari'den bahsetmiştik. Daha önce yaptık bu programı. Söz konusu yani bahsedeceğim kari. Ayet sonlarındaki meddi tabi pozisyonlarında çok vurgulu okuyuşlar sergileyen bir kariydi. Tuhi. Evet iyi çıkardınız. Tuhil. Ve kefâbillâhi şehid. Ki böyle kolayca duruyor o ama her kare öyle kolayca duramıyor yani. O artık kendince bir şey. yorum, kendince yorumladığı için kendi sanatını o yüzden meddivazlı noktalarda fevkalade kolay bir şekilde durabiliyor Tuhi. Ama dediğiniz gibi Furkan suresindeki bu ayetlerde okuyucu gider gelir. Hem manasına istinaden hem de telaffuzlarının kolaylığı. Mesela 63 numaralı ayette selam"ı vardır. Bu ifadeyi ben Mustafa İsmail'den dinleyicilerin dinlemelerini çok arzu ederim. Kalu selam Daha değişik nameler yapar. Mesela <gülüyor> selam e, deyin geçin. Tabii. Farklı kıraat varyantlarına da e, girer. Kalasil <gülüyor> gibi böyle değişik varyantları vardır bu kısmın, kısmın kıraatlere evet. bakan yönüyle. Şimdi